Değerli izleyenler, iyi pazarlar. İnsan insana programına hoş geldiniz. Biz genellikle Polat Doğruyla birlikte bu programı yürütüyoruz. Bugün bir konumuz var. Cihat Şener hocamız bizimle beraber. Hayatı sınav sözünü Türkiye'ye mal etmiş birisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Çok memnunum. Benim için. Ben sizi sadece çok iyi bir matematikçi olarak değil, sağlam düşünen, temiz düşünen, bir matematikçinin titizliği içinde düşünen bir filozof olarak da görüyorum. Ve alanınızı da yaşam olarak görüyorum. Yaşam çok, üzerine. çok naziksiniz her zamanki gibi. <gülüyor> Ve Cihaz'cığım bir de biliyorsun benim ailemden de çok yakın birisi şu anda senin öğrenci. Ve <gülüyor> onun vasıtasıyla daha önce senin öğrencin olmuş kişilerle de tanıştım. Seni sevmeyen yok. <gülüyor> böyle bir var mutlaka. Öyle, öyle demeyin. Beni sevmeyenleri ben tanıyorum. Öğrenciniz <gülüyor> olmuş olanlardan <Belki>, evet. <gülüyor> evet çok böyle. Çok naziksiniz Ve e, burada olduğunuz için e, çok teşekkür ederim. E, bu bir zenginlik olana. Bugün bu programımızda e, Polatcığım böyle moderatör durumunda <gülüyor> olacak. E, bu 40 dakikayı beraber geçireceğiz. <gülüyor> evet. Ya tabii benim için büyük şans böyle bir masada oturmak, sizlerle bu sohbeti edebilmek. Ben e, öncelikle bu keyif ve bu imkan için teşekkür ederim. E, sonra da en son sorulacak şey, doğrudan sorayım da biraz sohbete başlayalım hocam. Hocam bu sınavlar olmadan olmaz mı? Yani <gülüyor> Hakikaten şimdi... en son soruydu. <gülüyor> en son soru <gülüyor> yani. Baştan sonra numaradan çıksın. Olan Tabii ki olur, niye olmasın? Aa. Ama bunun olabilirliği başka şeylere bağlı. O başka şeyleri çözersen sınavlar olmaz. Çünkü sınav bir sonuç. Sınav bir amaç değil. Yani her şey e, şu, bugünkü gibi olmamalıdır. Çünkü şu an sınav bir amaç. E, Oysa ki sınav bir sonuç olmalıdır. Aksayanlar nedir? Bir, çok kalabalık. Yani birkaç şeyi seçelim. İşte KPSS en büyüklerin evet. girdiği sınav. İki buçuk milyon insan giriyor bu sınava. E, yani bu insanları hiçbir şekilde siz hadi gelin bir sınav yapalım, birlikte eğleniriz diye çağırmıyorsunuz. Dolayısıyla bu insanların ekonomik zorlukları, iş bulma sıkıntıları vesaire var. Üniversite giriş sınavı 1 milyon 700 bin. Yani bu sınava giren insanların yaşı 17-18. 18 e, mecbur bırakıyorsunuz. Daha küçüklerinki, 8. sınıftakiler yaşları 13-14 e, orada da 1.200.000 Şimdi bu kadar çok sayının olduğu yerde o barajın arkasındaki olanaklar da dar olunca şimdi sınav yapıyorsunuz 300.000 öğrenci alıyorsunuz Anadolu Liselerine. Sınav yapıyorsunuz 750 bin kişi alıyorsunuz üniversiteye. Sınav yapıyorsunuz. 100 bin memur alıyorsunuz. Şimdi arkadaki pasta küçük olunca ama önde setin önündekiler çok olunca bir kriter kullanmanız lazım. Ne yapacaksınız? Yani saçı olanlar gelsin derseniz benim hiç şansım kalmıyor. Zaman. Bir çözüm lazım. Ve bu çözümün de objektif olması lazım. Evet. İşte Sorun baştan iyi programlanıp, iyi dizayn edilmediği için sınav bir sonuç olarak ve sonucun dayatması olarak karşımıza geliyor. Yaşamda var olan kaygı unsurlarının hepsini de önüne geçiyor. Çünkü çok obje, çok ortada. E, bütün psikolojiler sadece sınava girenlerin değil, çünkü biz ailecek giriyoruz evet. sınava ki ben bunu çok normal biliyorum. Ya yani bizim toplumumuz böyle bir toplum. Biz çocuklarımızla, yatar çocuklarımızla kalkarız. İşimizi, tatilimizi hep çocuklarımızla yerlerimiz. Hep Yani sınav olmadan olur mu? Baştan doğru dizayn ederseniz tabii ki olur. Ama şu anki gerçeklik içerisinde yani, pek mümkün değil diyorsunuz. Biraz yani, da evet. öznel bakmak lazım. Yani ülke koşulları. Evet. Eğitim sistemimiz. Evet. Vesaire vesaire. Hani bir tanesini alayım çözeyim yok. Ötiklerden yüzden evet. Bugünün şartlarında sorunun cevabını çok, çok değil, üzüyorsunuz. <gülüyor> o zaman şunu netleşelim. Öncelikle yani bu sınav meselesi var ve var. olacak. Bundan bugün itibariyle kurtuluşu yok. Dolayısıyla evet. bunu böyle kabul evet. etmek lazım. Fakat bu ıı, hayatımız sınav teriminin arkasında bir felsefe de var. Yani sadece okulla <gülüyor> ilgili değil gizli formel seçimlerin olmadığı hayatımızın değişik yönlerinde de gizli gizli sınavlar var o evet. nedenle insanların ama ya Allah belasını versin sınav sınav sınav diyecek yerde bunu yaşamın bir süreci olarak kabul edip evet. e, bir tavır alması çok önemli izin verirseniz bu başlıkta bir kitabı tanıtmak <gülüyor> istiyorum ben <gülüyor> okurlarımıza hayatımız sınav ve Hakikaten sadece okulla ilgili değil, benim gördüğüm kadarıyla yaşamın çok değişik yönlerindeki fikirlerinizi, felsefenizi burada paylaşmışsınız. Onun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve böyle bakınca da insanın <gülüyor> hakikaten şöyle bir bakışı var. Yani ben bu sınavdan şikayet etme, sınavına hazırlanma değil, daha geniş bir perspektif içerisinde, felsefe olarak yaşama bakış tarzımda, ben işliyim ve... Yoluma öyle devam edeyim ki sınavların olduğu yerde kendimi kaybedip heyecanlanma da kaybetme durumuna girmeyeyim evet. bir durum oluyor. Peki hocam e, yani ben sizi tanıyorum nelerden bahsettiğinizi de biliyorum ama gene de sormak istiyorum yani insanların aklına geliyor emek olmadan oluyor mu hocam bu sınav meselesi yani ya şansım ya ver gitti işte şöyle daha acayip bir yeri tutturdum bilmem ne oldu. Ben 37 yıldır bu filmi seviyorum. Evet. Kaç yıldır? 37. 37. <gülüyor> Maşallah evet. Ee, rastlantısal olarak bu sınavın kazanıldığı e, örnekle hiç karşılaşmadım. Belki vardır da <gülüyor> e, ben görmedim. Bu işte biraz önce hocamın söylediği bir şey var. Aslında bu işin altında sizin de çok ciddi bir e, harcınız ve emeğiniz var. Çünkü ben sizin okuyucunuzum aynı zamanda. Sizden öğrendiklerim var benim. Sizin çok sevdiğiniz, çok kullandığınız bir sözcük vardır. İçselleştirmek sözcüğü. Sınava, sınava hazırlayan biri olarak en karşı olanlardan biriyim ben. Ama e, onu eleştiriyorum da bir taraftan. Ama bir de gemi gidiyor, tren devam ediyor, hayat sürüyor. Şimdi benim bu mücadelede sınavın varlığını, kastettiğim salt... ÖSS, YGS falan o kodlar değil. Yaşamın, hayatın sınav olduğu algısı var. Onu içselleştiriyorum. Kaldırın bütün bunları. Bizim sınav dediklerimizi kaldırın. Bir çocuğu yetiştirmek anne baba için sınav değil midir? O da sınav. Bir iş görüşmesine gitmek sınav değil midir? Kendinize özenmek, tıraşınızı, kravatınızı, bu buna uyar, bu buna uymaz bunlar sınav değil midir? Doğmak sınav değil midir? büyük kentte ölmek sınav değil midir? Gömülecek yer sorunumuz var. Hepsi sınav. En ufak bir yerimize bir şey olduğu zaman canımız hep orada olmuyor mu? Ayakkabımız sıkıyor. Ayağımıza göre ayakkabı almak sınav değil midir? <gülüyor> Abartmayalım. Evet. Abartmıyoruz. Sınav zaten yaşamın kendisi. Bunu kabul eder, içselleştirirseniz mücadele gücünüzü arttırıyorsunuz. Enerjinizi boş sınavlar olmasın kal. Tamam da bir taraftan da işimizi yapalım. Karşı çıkalım, eleştirelim. Ama işimizi de yapalım. Şimdi, sss, benim öğrencimin bir şeysi var burada. Kızacaklar bana ama. Hep eleştiriyoruz. E üstümüze düşeni yapıyoruz? Hayır. Ve var olan enerjimizde de salt Ben bu eğitim sistemine karşıyım. Senden çok ben karşıyım ama abi geliyor işte. Ya. Evet. Şimdi bakın biz ne zamanız ekimiz kasımız falan, falan evet. değil mi? Aa daha var altı ay 5 ay. Küt geliyor. Evet. Bakarız çalışırız yaparız. Hayır önce işimizi yapacağız. Evet. Sonunda gelecek. Bunun Nisanı da var, Mayıs da var. Zaten Nisan geldi mi başlıyor o süreç. Yani şöyle bir formül, bir matematiksel yaklaşım belki problemi çözebilir. Yaşamın genelini bir sınav olduğunu içselleştirirsek o adı kodlanmışları da bu genel kümenin birer Elemanları. alt kümeleri gibi görürsek mücadele gücümüz artar diye düşünüyorum ben eleştiri hakkımızı saklı tutarak bunun iyileştirilmesi konusunda araştırmalar yaparak söylemler yaparak ki benim yaptığım çoğu iş budur zaten ama bir taraftan da bu lanet olası engellerden aşmak için de kendimizi donatmamız gerekir. Gerçekten... Formülasyon bu bence. <gülüyor> peki hocam az evvel Cihat Hoca bir şey söyledi. Ben onu çok da önemsiyorum. Ee, biz ailecek sınava gireriz. Ben de bunu desteklerim fikri olarak diyor Cihat Hocam. Siz ne diyorsunuz hocam? Bu işin peki sorumluluk meselesi nasıl olacak? Yani böyle hep bir arada girildiği zaman bu iş sanki Arkadaşları biraz tembelliğe götürür mü diye ben korkarım. Siz ne diyorsunuz? Şimdi psikolojik olarak doğal olarak aile sevdiği, önem verdiği, yetiştirdiği <gülüyor> çocuğunun hayatıyla ilgili ve o nedenle de gayet tabii ne olup bitiyor, hazırlanıyor mu, hazırlanmıyor mu? Ailenin burada... Bence önemli bir bilinci var. Bir tanesi bu sınava hazırlanma sorumluluğu aile yüklenirse başka bir şey oluyor. Sorumluluk kimde konusunda önemli bir bilincin gelişmesi. Ama aile bana ne bu senin sınavın diyerek bunu geliştiremez öğrenci de. Onun için mutlaka da mutlaka bu sorumluluğun öğrenciye ait olduğu bilinci içerisinde ailenin işin içerisinde olması meselesi var ki ben genellikle sohbet içinde olan bir aile terimi kullanıyorum bunun için. Ve hakikaten şimdi siz söylerken bu hayatımız sınav kavramında düşündüm para harcarken önemli bir sınav veriyorum aslında. Ve ee, çok önemli bir sınav. ve bu sınavı her gün e, yüz binlerce, milyonlarca kişi yapıyor. Ve doğru sınav verip vermediklerine göre de ekonomi belirleniyor. Ülkenin ekonomisi belirleniyor. Şimdi e, bu çerçeve içerisinde hakikaten e, sorumlu kimde konusunu ele almak meselesini çok önemli görüyorum ben. E, ve tahmin ediyorum e, siz de öğrencilerinize ilişki içerisindeyken, ee, yani anneniz babanız işin içinde ama soruluk kimde farkındasınız mesajını evet. sık sık altını çiziyorsunuz yani, herhalde aynen öyle. yani Siz güzel de bir model öneriyorsunuz hocam yani bir ana baba ne yapsın peki ee, hem yani, işin içerisinde yani, olmak istiyorsan sorarsın. bir defa hocamın bıraktığı yerden devamla Hı -hı. sorumluluk kendiliğinden zaten paylaşılıyor evet. bizim e, sosyo kültürel yapımızın e, bir sonucu olarak ben onun için bunu hiç yadırgamıyorum ve doğru buluyorum. Hocamın söylediği gibi bana ne bu senin sınavın, bana ne bu senin hayatın çok tehlikeli. Aynı tehlike başka bir yerde daha var. Bunun tam öbür ucuna bakalım. Çocuğu sınav için binaya sokup dışarıda e, bir kaos içinde olmak, <gülüyor> hadi çalış hadi çalış hadi çalış hadi çalış diye e, tencere çalmak da yani iki uçta tehlikeli. Ne başıboş bırakacağız. Ne öüt verir gibi oldu ama ne de çok fazla işin içine gireceğiz. O zaman sorumluluğu dağıtacağız. Bir baş sorumlu var. Baş sorumlu sınava girer. Evet, çok güzel. Baş ötekiler sorumlular. baş sorumlu. Evet. Ötekiler kendi rolleri oranında sorumlular. Evet. Baba ana rolünü yani baba olma rolünü kaybetmeden anne ana rolünü yani birincil rolünü anne olma rolünü kaybetmeden herkes e, kendi evinin önünü süpürerek bir dayanışma içinde abartı çok sevdiğim bir atasözüdür siz de bilirsiniz her şeyin fazlası dar artır değil değil mi? Yani. abartı olmayacak benim mesela sınavların yaklaştığı süreçte özellikle anne babalara, arkadaşlarıma tavsiyem hep şeydir. Yani sınav muhabbeti yapılmasın evde. Öğrenci evet, de bunu çok ısrarlısınız. Ve evet. de bence çok sağlıklı. Evet. Yani. Farkına varmadan boğu yollar. Aynen arkadaşlar. öyle. Gelin Adana'dan mi? amca telefon ediyor evet. çocuğa <gülüyor> sınav gecesi. Evet. Kız 18 yaşında ertesi sabah sınava girecek. Sana <gülüyor> güveniyoruz. Çok iyi niyetli. Bir senedir de aramamış ama Evet ne Hangi senedir? Çok iyi niyetli. Çok ama işte o şey e, cehenneme evet. giden yollar da iyi niyetli taşlarında evet, sorumlulukların paylaşımı ama baş sorumlunun da sınava girecek bireyi her kimse Oldu. onu hem ötekiler bilmeli daha da önemlisi o kendisi bunun farkında ve bilincinde Ol. Değerli izleyenler Cihaz Şenerle ile sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra bizimle kalın.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 Evet, hayatımız sınav ve Cihat Şener bizimle beraber, biz sadece bunun tekniği değil, bunun arkasındaki yaşam felsefesiyle ilgili bir sohbet oluşturduk. Polatcığım, bu konuda Cihat Hocam buradayken Aha. şöyle soracağımız... <gülüyor> Hepimizi ilgilendiren bir konu. Ya hocam benim e, bir yandan merak ettiğim, bir yandan da her gördüğümde böyle etkilendiğim bir konu var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani bizim toplumumuzda bilmiyorum her yer için böyle midir ama bizde büyükler sanki biraz gençlerden kıcıklanıyormuş gibi bir durum var. Böyle çok hoşlanmazlar, onların enerjisinden, deli doluluğundan, kendilerini ortaya koyuş biçimlerinden böyle bir genel rahatsızlık durumu. Ya bunlar da ne yapıyorlar kardeşim şimdi durumu hep varmış gibi geliyor. Yani şöyle diyebilirsiniz. Hayır yok öyle bir şey Polat bu saptama. Yani işte ne bileyim sen de öyle görmüşsün ama yok. Ama varsa eğer öyle bir şey biraz üstüne konuşmak isterim ben hocam. Genellenebilir tabii. Fakat <gülüyor> bu biraz e, içinde yaşanılan kültürel ortamla, hmm. ekonomik ortamla politik ortamla hmm. ve eğitimsel düzeyle alakalı bir şey. Yani genele bakarsanız sayısal olarak evet bu böyle bir bloke etme. Yani, Sen anlamazsın. <gülüyor> Kapa çeneni. Falan. Şimdi o giderek e, sözcükler daha yumuşak, üsluplar daha yumuşak hale geliyor. Yavrum istersen bu konuyu kapatalım'a dönüyor Hı. ama özünde var o. E, açık konuşalım. Yani bizler ben, siz, hocam bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz, beslendiğimiz kültür bu. Biz bu topraklarda aldık bunu Hı. ve bizim topraklarımızda aile modelimiz böyle yani bir otorite var, arada bir hötzöt filan yapıyor, anne onu işte çocuklarla balans etmeye çalışıyor ve çocuklar da hep yani bir gün ben de büyüyeceğim, o zaman... Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Evet, öyle evet, Özlemiyor. Yani ne öğrendiysek, bırakın bu bir şey zaten refleks öğrenme. <gülüyor> ne gördüysek modellerimiz, rol modellerimiz ne yapıyorsa bilinçaltımız onları hep fotoğraflıyor. Ve sonuçta yani işte öyle bir noktaya geliyoruz. Yaşamın her alanında bu var yalnız. Çaresi var mıdır? E, zordur. Baştaki konuya dönüyoruz. Bir şeyleri çözmek başka şeylerle iletilebilir. Bunu soyutlayarak çözemiyorsunuz. E, hocamın, senin Aha. diğer insanların bütün bu çabalarımızın altında bu yatıyor zaten. Daha akıllıca, daha insanca bir modele doğru gitmek, bir evri, evrilme bu program niye var? Biz niye varız? Hocam, hocamın ürettikleri niyedir? Amaç nedir? Daha akıllıca modellere ulaşmak. Ha bunu kim kendine şey olarak alır? İpucu olarak alır? E herkes değil orada da işte. Çok üzgünüm. Ama bakın bunun e, almanın bunu yaşamına kullanılabilir malzeme olarak almanın ölçüsü de okul değil. Daha çok okumuş üniversite okumuşluk değil. Değil değil mi? Almayan değil, almayan, o o değil. Daha, Duruşmuş, daha yaşama evet. karşı duruşla alakalı. Aynen öyle, evet. Yani ben evet. çok belki uç bir örnek olacak evet, ama evet. yaşamını balıkçılık yaparak sağlayan, ilkokulu bile bitirmemiş ama e, Hegel okuyan insanlar tanıdım bu ülkede. Bizim evet. ülkemiz garip bir ülkedir. Bizim insanımızın naturası kötü değildir. Evet. Ama bizim ülkemize gelen bir takım rüzgarlar ya da kötü örnekler sonuçta bu algılamalarımızı engelliyor, bloke ediyor. Evet. Kolaya kaçıyoruz. Evet. Şu sözünü ettiğimiz şeyler zor olanlardır. Evet. Çocuğunuzla ilişkileriniz dünyanın en zor şeyidir. İnsan yetiştiriyorsunuz. Evet. Ee, kesinlikle katılıyorum. Yani demokratik aydın Türkiye'nin geleceğinde ben şöyle bir boyut görüyorum. Ee, bir yalnızlık duygusu var şimdi. Evet. Bu yapıdan dolayı geliyor. Yani bizim insanlarımız kötü olduğundan dolayı Hayır. değil. Öyle sistemler birbirini etkiliyor ki e, genç yaşlı ile beraber olduğu zaman paylaşmıyor içindeki duyguları olayları falan. Roller tanımlanmış. Elini öpecek. E, i̇yi bayramlar diyecek. Tekrar yeni sene görüşürüz diyecek, ayrılacak. Müthiş bir zenginlik ayrılıp gidiyorlar. Bu gibi yaşamlar. <gülüyor> Çok aşina geldi. <gülüyor> Çok iyi bildiğiniz bir şey. Evet Hocam ben bunları sizden öğrendim. İşte böyle. Yani herkes... Yani işte aman... Böyle bir e, eliyle bir yaşam alanı açıyor kendine. Biraz onu itiyor, biraz bunu itiyor. Ve burada böyle bir dokunulmazlık e, duvarının içinde kendince... Evet. Ee, işte öğretmen arkadaşım öğretmenmiş gibi yapıyor anne anneymiş gibi davranıyor baba öğrencim çocuğum o da öğrenciymiş gibi davranıyor ama bir bulsa hemen böyle su gibi parmakların arasından kaçacak evet. ama dıştan baktığın zaman hep mış gibi ama kapıyı açıp içeri girdiğiniz zaman of of of evet. of evet. ve bunun geçirdi bir yalnızlık var o yalnızlık of. çok acı bir şey of. ve umarım bunun farkına vardığımız zaman e, bu farkına varış içerisinde Kaçırdığımız zenginliğin farkına varacağız ve bu zenginlik ne demektir, yaşamın özü demektir konusunu ele alıp O zaman Poyraz'da şimdi senin kaçırmadığın durumlar olacak. <gülüyor> Biraz önce izin verirseniz onu paylaşır mısın? Bu. Yani bir kaygısı varmış Poyraz'ın, 4 yaşındaki delikanının bir kaygısı var. Paylaşırım mesela. Paylaşırım tabii ki hocam. Yani e, bu haftanın kaygısı şey okula da başladık tabii. Besbelli ki bir sohbet dönüyor orada. Bu sohbetten de bir şey almış gelmiş. Böyle bir karın ağrısı var gidiyor geliyor falan yanıma geldi. Baba dedi ben karnımdan bir kardeş çıksın istemiyorum dedi. Şimdi ya dedim çocuk bir şey anlamış ama yanlış anlamış eksik anlamış yani bu hikayenin kalanı yok belki de bu kadar anlatıldı kimin ne olduğunu da bilmiyoruz babacığım dedim yani e, bir kısmı doğru söylediklerinde ama sen bir erkeksin senin karnında bir kardeş olmayacak bir gözler parladı böyle yani rahatladı bir rahatladı evet <gülüyor> demek ki benim karnımda bir şey olmayacak ve sonra durduk böyle ama dedim yani işte kızlar annen Onların böyle bir yeteneği var. Ha tamam dedi, gitti. Şimdi ben yeni soruyu bekliyorum mesela. O ne zaman gelecek noktasındayız? Bugün o cevap ona yetti. Şimdi o gidecek bir şey anlatacak. Arkadaşları ona bir şey anlatacak. Ben, ben zenginliği şurada görüyorum. Bunu konuşabilecek ilişki söz konusuysa, çocuk gelip bu soruyu evde paylaşıyorsa... Bir şeyler doğru gidiyor diye düşünüyorum. Eğer bu soruların sorulmayacağı güne gelirsek o zaman durum çok kötü olacak diye düşünüyorum. Çünkü e, bugün ana babaların çoğunun sorunu o noktada. Yani büyük şehirde yaşıyorsanız, küçük bir şehirde de yaşıyorsanız çocuğu takip etmek mümkün değil. O zaman bekçilik yapmaya evet. başlıyorsunuz. Ya da, de, ya da çocuğu konserve aynen yapacaksınız. Aynen öyle. Siz ne kadar bekçilik yaparsanız çocuk da o kadar iyi bir hırsız olmaya başlıyor, o kadar iyi kaçmaya başlıyor ve herkes bu konuda yetenek geliştiriyor. Sizin söylediğiniz bir şey var, ben buradan oraya bağlamak isterim. Ee, yanlış yapma hakkı tanıyın çocuklarınıza diyorsunuz ve bunu da çok önemsiyorsunuz. Ne Gen olacak peki hocam? Yani sevgili yani, Polat. Yani ben bir ana baba olarak şunu da söyleyeyim. Vallahi hiç kolay değil söylediğiniz şey. Yani sınavdasın. insanın birine yanlış sınavdasın. yapma hakkını Hatta vermesi hiç kolay konumuzun değil. konumuzun başına döndük İşte senin hayatının sınavı evet, Poyraz'dır. Evet. Farkında mısın? Burada sen Poyraz'a öğretiyor musun gibi duruyor ama Yok, aslında sen öğrenensin. Evet. Aynen, evet. Poyraz sana dayata dayata Aynen, öğretiyor. Evet. Bugüne kadar bu konuda bir konuşma yapabildin mi? Ya. Açabildin mi konuyu? Yedi mi? Evet. <gülüyor> ha, bak şimdi nereye geldik? O evet. olan geldi bu konuyu lap diye masanın ortasına koydu. Tabii ki. Şimdi bunun gelişmeleri olacak. O şimdi gitti. Aynen bunu da. kendisine evet. söyleyenlerle bir durum değerlendirmesi yapıyor. Masaya koydular. <gülüyor> ya arkadaş bana böyle dedin ama evet. erkeklerde bu olmuyormuş ya. Beni kandırıyorsunuz. Aa evet dedi öteki falan. Evet. Şimdi geri gelecek. Tabii onu. bekliyorum. Ama bu ne biliyor musun? Bu sağlıklı. Evet. ötekisi konservatif yaşam. Evet. O sağlıksız olanı. Evet. Hiç konuşma konuşma konuşma konuşma. Bu çocuk takvim yaşı olarak büyüyecek. Evet. 14-15 ulan bir şey oluyor diyecek. O zaman hiç izah edemeyeceksin. Aynen öyle. Evet. Yanlış yapma hakkı dediğim şey bu. Evet. Bu. Sınava bağlayalım. Evet bir öğrenci sınava hazırlıkta dalga geçebilir ve başarısız olabilir o sınavda. Ama açık konuşalım sınavın başarısız geçmesinin ona verdiği dersi ben baba olarak Ayşe anne olarak biz veremeyiz mi? Evet. Çünkü hayatın dersleri çok acımasız ve çok sert. Evet. Keşke mümkün olsa da şimdi üniversite sınavını kazanamamış çocuklardan birini şurada konuştursa. Baktığım zaman ben görüyorum. Sınava girmiş kazanamamış. Omuzlar düşmüş. Kaşın biri kalkık, öfkeli. Öfkeliyken kırgın. Kırgınken üzgün, bitmiş, içe oyulmuş patlıcan gibi ama bir taraftan da birilerini bulsa gebertecek. Hep kızıyor, sistem diyor, bilmem ne diyor. Sen ne yaptın? E ben çalışmadım diyor. Nereye geldik? Sonuçta bir şeyin içinde, kısır döngünün içinde dönüp duruyoruz. Evet. O yüzden diyorum ki insanların yanlış yapma, özellikle gençlerin bu hakkı vardır ama... Bu şu demek değil. Hı. Abi gidin yapın yanlışı, oh keyfinize bakın. O başka bir şey. Asla bu değil. Yanlış yapabilirsiniz. Evet. Ama bundan da gerekli dersi çıkarın arkadaşlar. Evet. Hayat şöyle vurmuyor çünkü. Tabii tabii. tabii. Canım evet. falan diye. Hani biz çocuklarımıza böyle arada bir ensesine hayat vurdu Böyle geliyor bir çakıyor. İki seksen bir 90, uzanıyorsunuz. Evet. Nasıl anlatsınlar hocam? Evet. Yani. Ve... <gülüyor> Hayatta hata yapma olanağı tanıdığın zaman e, ve doğal olarak bu süreci başlattığın zaman e, ileride daha büyüğünü yapacağı hataları önlemiş oluyoruz. Böylelikle evliliğinde yapacağı, baba olduktan sonra yapacağı hataları belki bir yılını üniversiteye girmeden harcıyor ama belki. Daha sorumlu bir baba, daha sorumlu bir e, yönetici, daha sorumlu bir öğretmen olma durumunu ve muhtemelen de daha toleranslı bir insan olma durumunu, yaşamın öğretme gücünü e, şey yapıyor. Onun için ben bazı ana babalara konuşurken diyorum ki iyi ana babalar e, çocuklarına e, böyle zararsız musibetler yaşamasına izin verirler. Aynen. Mı görme, duyma, <gülüyor> bil, bilme, gör, görme, duy, duyma, yüz göz olma, mesafeli ol, her şeye karışma özellikle babaysak. Anne bu işleri çözsün çünkü orada bir görev paylaşımı da var. Anneler çocuklarla daha iç içe özellikle büyük 16, 17, 15 yani böyle bir takım taktikler. Bakınız çocuklarımızın bir şeyi eksik. Cin gibiler, her şey tamam. 14 yaşında çözmüşler. Uf, yaşam deneyimleri eksik. Bizde fazlaca var. Şimdi bizim üstünlüğümüz var burada bu. Üstünlük demeyelim de bir avantajımız var. Evet. Biz bu avantajı doğru kullanırsak çocukları da, onların gözüne sokmadan ama ince ince, yavaş yavaş doğru yönetebilir ve yönlendirebiliriz. Evet. Ama onunla karşı karşıya gelip de dayattığınız zaman adamın adı delikanlı. Tabii canım. Deli zaten. Evet. O zaman gerilimler oluyor. Aile içinde kopmalar. Ve geri döndüremiyorsunuz işi. Kopma evet. noktalarına gidiyor. Sizin iyi bildiğiniz bir konu. Evet. Sizin uzmanlığınız. Evet. İşte or, orada belki gör görme duy duymaları filan kullanmak lazım. Evet. Yaşamın bize getirdiği deneyimlerden yola çıkıp akıllıca yöntemlerle. Ya gel bak bir arkadaşımın evet. oğlu benim oğlum aslında o. Bir arkadaşımın oğlu şöyle bir sorun yaşamış, şu yani filan falan ve belki beceri o, geliştirmek lazım değil mi hocam? O evet. bir de yani çocuğundan çocuğuna da değişir. Biriyle de kuracağınız demek. ilişki bir başkasında başka bir yere A, gelecek demek. ama sizin orada söylediğiniz şey var. Yani ergenlik öncesinde ilişkiyi sağlıklı hazırlarsanız o berbat dönemde idare edersiniz zaten. Sonrası çok temiz gidiyor. Değil mi? Yani o alttaki temel taşlarını doğru koyup birbirleriyle su geçirmez şekilde doğru oturtursak o taşları binanın üstü rahat oluyor. Ama alt taraf yamuk yumuk olduğu zaman benim alt taraftan kastım e, ta işte Polat'ın yaşına şeyin e, Poyraz'ın yaşına kadar gidiyor ya 3-4. Yani evet. Evet. Yani orada zorlayarak şiddet evet. kullanarak bilmem ne şiddet gören çocuk sonra şiddet uygulayan adam oluyor. Evet. Yani oralara geliyor. Herkesin sınavı kendine. Annenin <gülüyor> sınavı, babanın sınavı, çocuğun sınavı. Evet. Külliyen evet. Sınav. Herkesin sınavı kendine. Değerli izleyenler bu program açarken Cihat Şener'in bir yaşam filozofu olduğunu söylemiştim. Yavaş yavaş bunun tadını alıyorsunuz. Ben alıyorum, çok zevk alıyorum. Kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edelim. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan İnsan'a programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam ediyor. Değerli izleyenler, yaşamdan söz ediyoruz. Programımız Cihat Şenerle zenginleşmiş durumda. Gerçi bu ergenlik konusuna biraz daha girmek istiyorum ben. Bana öyle geliyor ki yani böyle gönlümsüz diyor. Değişik yerlerde gördüğüm zaman var istiyorlar, var olmak istiyorlar. Kendi varlıklarından saygıyla söz ettirmek istiyorlar ama bunu nasıl yapacağını da bilmiyorlar. <gülüyor> e, ve e, bu sefer kendi aralarında kilitleniyorlar. biz birbirimize var edelim falan şeklinde. Ama o da her zaman sağlıklı sonuçlar vermiyor. Bu toplumun genel olarak e, yani onlara baktığı zaman canım şunların mücadelesi çok önemli bir mücadele ve bunun farkındayım. Nasıl yardım edebilirim şeklinde bir bakış tarzı. Yani demokratik, Aydın Türkiye'nin adım atabilmesi için çok önemli bir bilinç olarak gözüküyor bana. Ee, sizin o saydıklarınızı ben adam yerine konmak diyorum. Evet. Yani bu arkadaşlarımı ufakları bırakalım. 16'dan 20'ye böyle bir yaş aralığı koyalım. Adam yerine koymak zorundayız. Eğer biz toplum olarak, yöneticiler olarak, toplumu önlerleri, toplumda sözü dinlenen bireyler, toplum yöneticileri yapmazlarsa 20'den sonrası tehlikeli. Hangi tehlike bu? Bir sürü tehlike. Tehlike bölümünü sonraya bırakın. Adam yerine koymadığınız kişi 20'den sonra sizi adam yerine koymayacaktır. Ne kadar önemli. Adam yerine koyarsanız, kendini sizinle, okuluyla, kurumuyla, ailesiyle, aidiyet duygusu geliştirerek kucaklar ve sonra sizin ona ihtiyacınız olduğu ilerideki yaşlarda o da size adam yerine koyar. Siz ona şimdi bunu yapmazsanız faturasını ağır ödersiniz. Evet. Evde tek başınıza kalırsınız size mikrofon geldiği zaman da çocuklarımı hiç gelmiyorlar, beni sormuyorlar dersiniz. Bu bir tehdit değil yanlış anlaşılmasın. Rahmetli annemin bir lafı vardı. Anlamazdım ne dediğini ama şimdi He. şimdi anlıyorum. He. Ne doğrarsan tabağına o gelir kaşığına. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Bu dur. Bu dur. İşte yaşamın içinden süzülüp gelmiş bir şey. Yani Özet. Evet. Ee, Annenin adı neydi? Leman Hanım, Leman, Leman Şener. Allah a, Allah a, Karadenizli bilge bir kadın. Evet. Çok. evet. Ee, yıllar oldu. Evet. Genç insanların adam yerine konmasının arkasında bir şey daha var. Size bir tane sayı vereyim. Bizim ülkemizde okula giden insan sayısı 16 milyon. Öğrenci sayısı. Bakın. İlkokul bir, ana sınıfındakiler yok Ha. İlkokul 1, lise son. Üniversitedekiler de son yok. Vardır. 3 milyon, 3,5 milyon üniversitede adam var. Üniforma giydirip ilkokul birden lise son dahil gönderdiğimiz çocukların sayısı 16 Anladım. milyon. Hocam 16 tane milyon insan çok önemli bir potansiyeldir. Bu sayın sayısı söylemesi kolay, 16 milyon. Bu sayının yarısı kadar toplam nüfusu olan devletler var. Evet. Evet. Bu potansiyeli siz pozitife çevirmezsiniz. Elinizde patlar mı? Adam yerine koyacaksınız onları. Evet. Onlara iyi eğitim vereceksiniz. Evet. Sadece eğitim yetmez. Onlara iyi öğretim vereceksiniz. Günaydın demeyi öğreteceksiniz. Öğretmek için her zaman bak, günaydın denilir demeyeceksiniz. Siz diyeceksiniz. Öğretmen arkadaşım sınıfa girdiği zaman kalk ayağa günaydın, sağ ol. Bu değil. Kalkmasın ayağı çok önemli değil. Sizin günaydını hangi tonlamayla söylediğiniz bile çok önemli. Evet. Adam zaten açmış duvergaları, antenleri bekliyor. Evet. Sizin kılığınız, kıyafetiniz, duruşunuz, eliniz, kolunuz, şapkanız, ayağınızdaki çorap. Her şeyinize bakıyor orada. Evet. Dolayısıyla bu sadece öğretmen için değil. Bu baba için de böyle, anne için de böyle, bakkal amca için de böyle. Burnunu karıştıran bakkal amca kötü bir örnek. Bakkal amca onun bilincinde ve sorumluluğunda olacak. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Aidiyetleri geliştirmek için onları adam yerine koymak gerekiyor. Adam yerine koyunca da karşısına git. ben seni adam yerine koydum. Değil. Bunlar adı konmadan yapılacak şeylerdir. Bir çocuğu adam yerine koyduğunuz nereden anlaşılır? Ya kravatı sağa kaymıştır. Siz öğretmensiniz. Onu düzeltirsiniz. Düzarlı, evet. Saçı bilmem ne olmuştur. Gidersiniz. Saçını düzeltirsiniz. Omuzundaki bilmem neyi alırsınız. Evet. Bugün hiç keyfin yok. Hayırdır çocuğum dersiniz. Elinize onun omuzuna koyarak konuşursunuz. Ne haber dersiniz? Bir kolunu böyle hafifçe. Ya, ben senin farkındayım. Evet. Yani seni önemsiyorum. Evet. Ne olur? Ne kaybederiz bunu yaparsak? Evet. Hep öv, öv. Ya, olmuyor. O zaman, işte. o zaman patlıyor. ...o zaman faturalar ağır çıkıyor. Evet. O zaman işin tadı kaçıyor. Evet. Güncel konu şiddet. Kadına yönelik şiddet. Evet. Bu icebergin görünen bölümü. Medyaya yansıyan bölümü. Evet. Bakın nerelerde neler var. Evet. Okulda şiddet. Aile içinde şiddet. Şiddet artık almış başını gitmiş. Olağanlaşmış. Normalimizi kaybetme noktasındayız. Bu... ...sadece bize de özgü değil... ...dünyanın sınavı bu... ...dünyada bu var... Evet. ...bana diyor seni sayıyla mı verdiler... ...cümleye bakar mısın? ...yani o kadar çoksunuz ki... ...ama... Ya ...var mı böyle bir şey... ...düzelir mi... ...ben son derece iyi niyetliyim... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ...niye Doğan Cüceloğlu var... ...niye televizyon programı yapar... ...niye Pulat Doğru var... ...e işte misyon bu... Bunlar konuşulacak. Bunlar başka yolu da yok. İnsan insana konuşulacak bunlar. Konuşacağız. Konferanslara gidiyorsunuz. Binlerle insana anlatıyorsunuz bunları. Hepsi anlıyor. Hepsi anlıyor. O çıkış sizin konferansınızdan sonraki bir ay iki ay. <gülüyor> Her şey düzeliyor. Ben bunu biliyorum. Gözledim, yaşadım. Ne Ama bir şey, bir şey daha var. İki evet. ay sonra bir daha. Evet. Çünkü çevresinde erozyon var. Evet. O aldığı pozitifi kaybetmeye başlıyor. Ya adam doğru söyledi ama diyor. Evet. Yine de ne olması Bakıyorum lazım? Bakıyorum diyor mesela? yani. Allah Allah. O zaman bir daha gerekiyor. Belki işte bu teknoloji bu işleri pekiştirmek için evet. yararlıdır. Evet. Ne sormuştunuz nereye gitti, bilmiyorum. <gülüyor> ama Anladım. bence e, esas... Söylenmesi gereken mesajlar bu. Ben sizi e, bir öğrencinizle gördüm. Aa, öğrenci böyle giderek size bakıyordu. Siz arabadan çıktınız. böyle bir kucakladınız. Yapmışım. Ondan sonra tam böyle onun gözüyle hayatı gören bir cümle söylediniz. Nedir? Hizine baktım böyle. Nasıl mutluydu? Bu onun gözüyle hayatı görmek, empati konusunda kadar önemli. Yani. Yargılama olmuyor o zaman. Senin, sadece senin farkındayım değil. Senin dünyana değer veriyorum mesajını alıyor. O zaman o çocuk o kadar güzel sizinle ilişki, ilişki kuruyor ki. E, çözüyorsunuz. Yol gösteriyorsunuz. Bak sizi diyorsun. üzmemek için bir karar alıyor. Çok önemli bir şey. Evet. Yani bunu yapmazsam... Can üzülür diyor mesela. Yani bir biraz hafif şey. var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sen bilmiyorum bekliyor musun? Ama psikolojik olarak böyle bir şey. Yani yikaten benim ülkemde bu çocuklarımızın gençlerimizin gözüyle gören onlarla böyle sohbet oluşturan bir nesil oluşturabilecek o kadar zenginliklerimiz var. Çok İyi insanları esas itibariyle. Sen. O çocuğa e, hepimizin destek olması gerekiyor. Hepsi için. Tek tek. Destek olmak para değil. Destek olmak ben sana güveniyoruz. O da değil. Yani işte bu. Bu yani. He. Eğer yapmazsam ayıp olur. Ee, yok. Ayıp olmaz aslında. Onun He. yanlış yapma hakkını ben gene saklarım. Ama yapmazsa kendisinden bir şeylerin eksik olacağının bilinçli yaklaşımının tezahürü bu aslında. Evet. Hı -hı. Cihat Hoca'dan bir söz alalım. Bir daha davet edelim süremizi tamamladık evet, söz. Ben işte atın şuraya bir yatak. Ben burada yatarım her programa giydiririm. Yani. Ben hocamla beraber, seninle beraber. Sağ olasınız hocam. Ne yaparsınız yanınızdayım. çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Cihan Şener bizimle beraberdi. Cihan Şener bir öğretmen, matematik öğretmeni. Benim gözümde Cihan Şener önemli bir filozof ve bugün bizimle olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Olan için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın.